Faltadan yalancı şeyhler, öpülükçüler değil hakiki ehl-i hali. yani tasavvufu yaşayan insanlardır. bir bilgi ortadan değil de, bir hayat tarzı, bir hayat şekli oradan kabul edenler. Yani şu eski çantalar derlerdi de, ya, bir mektepler var çantalar var, mektebi olan da ama çanta olamakta yapacak. Tasavvufu yaşamak, hayatın içinden gelmek lazım derlerdi. Biz burada uzun bir tarikat tetkiki yapacak değiliz, müsait değil çünkü. Ancak, şurasını söyleyelim ki, bütün tarikatların müşterek esası Allah'ı zikretler, zikretler, zikretler, Allah'ı girmek için hakikaten el hal olan bir müşide, Müraçat şarttır. Sana bir ceket lazım. Ama Lokarte dedi ki evli hal bir insana olması lazım. Çok şun para bu bunlar para. ne Adam parayı basıyor, kendi hangi belini soyundan geri diyor. Pegemler soyunuyor. Seyin zaman var. Eskim biri varmışım. Bu iyice aldı yürüdü. Bir şeye intisap tam sonra bağlanmadan sonra sülük başlar. S sülük bu hakikat yolunda ilerlemektir. Sülük yöne gitme ve salik ise yönüde. Sülük eden salik eder. Yani müntesip olan bağlanan kimse manevi bir sefer çıkıyor demektir ki, bu sefer Allah'a doğru gitmek ve nihayet mertebelere göre sayısız mertebeler vardır. Dünya ile ıbba sayısız mertebeler vardır. Bu mertebe yavaş yavaş aşmak, kimisi hızlı aşar kimisi, yar yolda duruyor ya da yar yol tekerlemeye gider. Haline bakar. Mertebe göre bir makama erişmek yok. Şübhe ki Allah'ı derin bir hoşu, derinlemesi bir Allah fikrin, düşüncesi, saygısı, sevgisiyle zekretmenin insan ruhu üzerinde büyük bir tasfiye ve inkişaf kudreti vardır. Yani Allah alıp kafanda neler var, burada neler var, öyledir. Kafanda ne varsa, kalbinde ne varsa, dibinde de onun olması lazım. Yoksa akılda başka şey, kalpte başka şey, dilde başka yapma daha iyi. Bu bahsetti, yukarıda söylediğimiz gibi, orada bırakarak, yani çok fazla açmadan İslam mutasavuklarının ruh hakkındaki mütealaalarını inceleyelim. İslam mutasavvufları, bizim mutasavvufluk ülkemiz ruh hakkında neler düşünüyorlar? Sufiye göre yani bu sarih yüksek derecelere göre insanda dört türlü nefis vardır. Birincisi nefsi tabi, tabi ve nefs yani normal olarak. Tabi hâlâ. İkincisi, nefs-i nebati. Üçüncüsü, nefsi hayvani. Ve dördüncü de, nefsi insanidir. Nefisler böyle. Hayvani olur. İnsanlara hayvan Bazı insanlar hayvanlar yeterlidir. Ama bu tabi hal gösterir şimdi olması lazım gerçekten. Nefsi tabii büyük kuvvettir ki cismin cüzlüklerini, parçalarını muhafaza ederek birbirinden ayrılmasına mani olur. Buna iç cemiyet demek yerinedir. Bizde bunun var. Büyük vücudumuz topla halde. Demek elimiz, ayağımız, kafalığımız hepsi yapınlar birbirine yapışık birbirinden ayrılmıyorlar yetişlerimiz parça parça kopup gitmiyor. Hepsi bir çekim kuvvetiyle veyahut bağlarla bağlamışlar. Bu nefs-i nebati. Nefsi... nefsi ee, tabii. Tabii. tabii. Diğerli nefs-i veya ruhu i nebati de denir. Bu bir kuvvettir ki insanın ağaç gibi büyümesine yardım eder. Sabahtan beri işte hani doğduktan öne kadar bir Doyoruz küçük deme bir işte. sütün süt demesi süt de, gıda demesi olan diğer yediçek üç kuvvet sahibi oluyoruz iş işk üst iş sahibi oluyoruz El, elim yapar sahibi oluyoruz bir yer kadar. Kadayı hazırlar ve nihayet neslin devamı için lazım olan mütev bu bu kuvvet sayesindedir nefis veya ruhu hayvani Şimdi ne ruhu demek ki biliyoruz, içiyoruz ve esir bırakmak kudretin ağzindeyiz. Nefis veya ruhu hayvani bir kuvvettir ki insan onun sayesinde hareket eder. Ve bütün zahir ve batın duygular bu ruhtan gelmektedir. Nefis veya ruhu insani veya nefsin natika. Şimdi bu da bir natika var. Konuşmak falan diye o devri Nev'i'zdeki oluşlar. Şurada bana şey yazdık da. Ek, ek bir şey aldım da onu onu iş yapacağım. Nefs-i natıka, insanı insan yapar uktur. Böyle yani insan olur. İnsana ana rahminde dört aylıkken, bir içeriğinin halindeyken nefk edilir. Buna ruhu azam, nefsi vayede, aklı evvelde denir. Bu tatavukta da pek çok tabirler var ki karışıktır. Demek ki insan ruh daha başka bir şeyler. Buna ruhu u Azam ne? nefsi vahide akbil evvelde denilir. 10 tane adı var buranın. Şu tafsirlerden anlaşılıyor ki asıl ruh, ruhu insani olup diğerleri tamamıyla cesede bağlı hallerdir. Tabii, ruh büyümez, küçülmez. Neyse odur. Ama rüt yani şimdiye kadar görecek jemaatler zaten tabi yani nebatiero büyümemizi falan hayvan yok can can kazım hareket hak etti belki falan yapmak asıl bizi insan yapan insanı o ve o ruhu bulmaktır. Hadi ki Bunlar keside bağlı hallerdir. Tabii ki ruhi insani, alemi emirden, yükseklerden gelen Allah'tan gelen onda yerden kaydetmiştim. Alemi emir, emir ve hak alemi, şu ahali dediğimiz hak yeri yaratılış alemi halk etmekten gelen kitap. Emirde halkta onun da Suriye Arap 14'ten emir alem maddesi ve emir maddesiz ve müddessiz. Bunda madde yok, zamanda emirde emir alemi emirde? Defadan bir tek bir tek defa Geliyor. defadan veriyor, defa. Halk, halk alemi ise zaman içinde, tedirici olarak zaman, zaman içinde yaratılmıştır. Yani yaratılış alemi yavaş yavaş yavaş yavaş meydana gelmiş. Ama emir alemindeki o bir defa veriyor. Bir defadan, bir defa veriyor. Kaç milyon senesine para vereceğim, 100 milyon lirayı depodan veriyor. Ama benim yarattığı bir doğup da çok zamana bağlı. Bir takım tevzibelden geçmeme bağlı. Akıl, ruh ve nefis emir aleminden. Bunlar görünen şeyler değil. Akıl yaratılıştan bir defa veriyor. Ruh da bir defa veriyor. nefesiyle yapar. Ama diğeri zamana bir de var yani doğuyorsun, büyüyorsun, bir bir türlü zahmetinden sonra bir halet geliyorsa. Tabi yani, eee tabii zaman zaman var. Tıpkı ki emir aleminden gelen de zaman yok. Aniden geliyor. Ruh bir yapar diyor. Bir anda çıkıp gidiyor. Hiç yapamadım. Yani Akıl, ruh ve nefis, emir aleminden. Pelekler, alemler, gökler, alemler, unsurlar ve maddi şeyler de halk alemindendir. Gel bakayım kızım sana, ağrım. Halk alemindendir. Natıka'da bahsettik. Natıka? düşünüp söylemek hassasiyet. Şun türlü bu şey anlatıp onu nefti no neftin akar. İnsan insan yapabilir mi? Şey. İnsana Allah Rabbim dört aylık kendiliyor. Efendim iki gibi bir de alemi emir var. Bu da yüksek bakımlardan gelen bir bir defa da insana veriyor, verildiği gibi de aynı şekilde alıyor. Zaman falan burada meclifat değil. Şu tavsiyelattan anlaşılıyor ki, asıl ruh, ruhu insani olup yerleri tamamıyla cesede bağlı ruh insani insanı asıl insanı bir defa bir emir alemin geliyor. Öbürküler cesedin tekembülüne bağlı, zamana bağlı. Halbuki ruhu ı insanı alevi emirden bir emir Rabbani olup ne mekana hulüle eder ne tahsimi kabildir, ne bedenden hariç, ne de ona dahildir. Bu böyle bir şey. Ne senin içinde ne dışında, ne efendim, e, sen işe girer, <gülüyor> ne emin senin işine çıkar. Böyle bir ruh çeşit çeş çeş minasebeti var ki bilinemiyor. Bazen ruhtan bedenden çıkar gider, dolaşır gelir. bedene sormaz, sual edilmez. Böyle bir şey, emin ayrımından gerekir neden onun bitişik değil, bedene de bitişik değil, onun içinde de değil, dışında da değil? Yani şimdi bir şey söyleyeyim de, Bektaşçı'nın elisi e demiş ki, e ''Kul vallaha, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın eserini'' evet, Allah yani, e ''Ya'' demiş, geldi. ''Ne doğdu, ne doğdu, ne ne doğdu, ne şusur var, ne? Ya sen şunu yok demeye, Korkundan yok yok yok yok diyemiyorsun buna yok işte hava <gülüyor> içici yani ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vay, e, kul, bala, ya vaay işlere kul falan sen dilsen ama Allah azimisi ne doğdu ne doğurdu ne iş ne, ne anası var ne var. ya şu an yok yok desin Allah bana yani, şeyi bak tercih şey, çok hoş insanlardır. şimdi böyle bir anlatış. Altının sırlı şeyde Bakın ne diyor. Ruh insan alemin evriden bir emirdir. Yapma olup ne mekana hulleder ne bir sağ girer, ne taksimi kabildir, gözün parçaya ayrılmaz. Ne bedenden hariç ne, ne beden, benim bedenimle haricinde, ne de ona dahil ne bedenin içinde. Ne de onunla bitişiktir, herhangi bir, bir, bir alakası yok. Ve ne de ondan ayrıdır. Hem benden ayrı hem benim için şimdi bu yokluğa dedim şu kurtuluşum. Şimdi tabii pek teşhilden tatfif eder güzeldir. Ruhun cisimle bu alakası her türlü tarif ve tasviften benzetmekten ayrıdır. Yani ruhla ceset münasebetleri bizim aklımıza eleşeceği bir şey değil. Fakat yine bu ruhu hayvani arasında aşağıda uzun izah edeceğimiz ve bir alaka mevcut daha sonra bahislerde olur. Eğer ruhu bu alakasını ruhu hayvanının tamamen hükmü altına ötecek bir şekilde bırakırsak hakiki hüviyetine bulamayız. Hiç konuşmamak lazım. Diğer bir tabirle hayvanlık mertebesinden insanlık bayesine yükselemeyiz. Bu da şimdi şu var. Hani dedik ya hayvani bu. Bizim canımız ciğerimiz bize güç veren şey. Ama bu hayvani. Bir de asıl insani Allah'ın benim bense kendi ruhumdan verdiğim dedi asıl ruhtan bize annemizde iken dört yani ay, tam yüz günü, ne bir eksi fazladır bu, efendim bize verilen o nefadır. Şimdi bu ruh zamanla vücuttan çıkar, işte, tarif demeden, ne, ne içindedir, ne dışındadır diyor. Çıkar gider, gezer, doğa şey, afakı doğan şey gelir. Gene bizim işimize, yani ömrümüzün sonuna kadar da bize gelir. Bizi tehlikeler gider. Rüyalar da rüyalar görürüz. O rüyalar bir acayip şeydir. Efendim, işte birçok bir defalar bahsetmişimdir. Rüyan çeşitli olduğunu. Bu son, yani insani ruh bazen... ...bu cesedi terk eder ve gider. Ama can, hayvanın can olduğu için ölmeyiz. Canlıdır, insanın canlıdır ama... ...insanı insanlık yapalım gitmiştir. Gezer, dolaştır, gelir. Şimdi televizyon falan falan var, görüyor ya ben burası... ...bir yere gidersen, ben buraya görürüm ya dersen. Dikme dönersen hiç. Nereden biliyorsun? şimdi televizyonda gösteriyor de ...belki burada aklına kalmıştır diyorsun ama bugün ki öyle değil o o ruh senden çıkar gider gezer. Ama gider ama bazı gider boş gitmez çıkar da şey gene gelsen hast ver kadar o gezdiği yerler bugün bir seyahat eder gün ah ben görmüştüm biliyorum görmüştüm ama girmedin nereden gördün ama gittin ruh en gitti bunlar hep olan şeylerdi. yani çok da acayip şeyler değildir. Ola gelen şeylerdir. <gülüyor> Mesleğimi bu şimdi daha ileri görecekmiş. Burada şöyle tecelli mektebeleri var. Onu da edelim. Bu işi tamamlıyorum. Nefsi emarenin nefsi emare, biz anamızda doğduğumuz zaman ki bizim asıl nefsimiz terbiye görmemiş. Neyse o olan, Nefsi enverin kötülüklerinden kaçınıp ruhi gelişmenin merhaleleri aşıldıkça insan kendinde hakkın tecelli ünlüdür. Basriyet gözüyle, basriyet gözü olgun bir gözde yüksek açılı bir gözle görmeye başlar. İşte tecelli budur. Teceli üç tür. Teceli ef'al, teceli esma, teceli sıfat der. Yani birlik, her teşbih şey birlik. Teceli efal Allah'ın fiillerinin bir fiirin kulun kalbinde inkişafıdır. Allah'ın tecelinden birisi ne, ne, ne bileyim mesela Rahman sıfatı, Rahman fiil Rahmaniyet, iyilik yapmak, o sende daima efendim, fa faaliyet altında ve sen bunun, bu Rahman fiilinin tesirini altındasın, herkes iyilik yapıyorsun. Bu, teceli esma, Hak esma hüsnasından bir ismin kulun kalbinde inkişaf etmesi, biliyorsun Allah'ta Allah'ın birçok. Bunların birisi sıfatını. Sende tecelli ediyor. Hep bununla meşgulsün. O senin içine gelişi hep o sıfatlarla, hep o isimlerle meşgul oluyor. Tecelliyen sende hep aynı şekilde oluyor. Yani Allah'ın bir sıfatının, bir isminin tesiri altına Hep o sıfatlarla iş yapıyorsun. öyle bir tecelli vakii olunca o kimse bir hayret ve heyecan o ismin altında öyle malik olur ki Allah o isim ile nida olursa o kimse bu nidaya cevap ver. Şimdi bunları şimdi bu şekilde öğrenince daha sonra açık, açık onlara görecek. Böyle şimdi küçük bir şeyler anlaşılmaz. tecelli sipariş o da hak. Teala'nın bir sıfatını kulun bir e, kalbine doğar ve o sıfatın bazı tecellileri sıfatları sende meydana gelir. Buna da e, tecelli sıfat denir. burada misal olarak söylemiş. Allah'ın e, semi duyma e, e, işitme sıfatı sende tecelli etmeye Başlarca, birçok kimsenin duymadığı şeyleri sen duymaya başlarsın. Bunlar olur. Görmeye başlarsın basiret. Görmeye başlarsın. Seni duymaya başlarsın. Bunlar, ama içini temizler isen, bunlar iyice, herkesi olmayacak bunlar. İçini temizlersen, hani her zaman size şu o şiiri, o efendim, sen çıpkı aradan kalsın seni yaratan o nefsani arzuları, nefsanın güçlüğün bedenden atıp da safi o kalırsa içinde bütün bu zuhur etmeye başlar. Buna yüzde bin yüz inan. Bütün mesele içindeki nefsani arzuları yenip onlarda uzaklaşabilmek, onlardan atabilmek bunu bunu yaptığı, yaptığı zaman da bu gibi şeyler görülür. Bu haller insanlarda görülür. Zaten o, bu havi göller de insanın şekil şemalinde değişir. Hareketleri de değişir. Görürsünüz. Tanırsınız, tanırsınız. Şimdi bunları böyle küçük şekilde bırakalım da. Daha sonra bunlara geniş, geniş geniş geniş anlatırız bunlara. Bunu da bitirem, Şurada küçük bir şey var. Mertebe aşağıda cemaat ve nebatatın kendi isilatlarına göre bir tutukları olduğunu bu bildirmeye çalışacağımızdan şimdi bu kadar kahvediyoruz. Şimdi hayvanların da nebatların bir takım nazikalar var. Konuşmaları var. Bunlar da kendilerine konuşuyorlar. Demin dedim ama bir karınca geldi, bir karınca sürüsü geldi, alıp götürdü, bütün o pisliğe alıp götürdü. Bunlar kendilerine bir çiçek. Biliyorum bazı insanlar çi çiçeklere çok merhamet sevgiyle yaklaşırlar, onu severler. Bak şu süt dökerken bile o çiçek bakarsın, açıyorsun, o güzelmiş o. Sevmeyen bir insan o çeşitli o çeşitli kurur, kurur, sevmek Allah'ın insana verdiği en güzel duygusu duygulardan birisi sevmek, sevmek ve sevilmek. Allah'ın insana baş ettiği güzel duyguden birisi de olursun, çünkü bu ne kadar anlaşılmamışım, şey, uzun oldum her zaman sık sık şimdi sor, sor, sor, sormadım, var mı? Allah'ım bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Yani birçok ayette geçiyor da sizi başka şekilde yaratırız, yaratmaya kadirizdir. Yani sizi e, öyledikten sonra başka şekilde yaratacağız şeklinde. Fakat onu biz tabii aklımız almaz. Yani bu dünyadaki bedenimizde olmadığı kesin gibi gözüküyor ayette dayanarak. Hayır şimdi bak o, o, o, o Kur'an'daki sizi başka bir şekilde yarattırır ki şey başka da. o mesela sen senin daima günahsızın değil mi? Biraz, biraz biraz biraz biraz biraz biraz günahkar olur ya Allah'ın aklına amadır olayken, biraz, biraz biraz günahkar olur. Sen hiç günah günah yapmıyorsan, Allah dünyada günahkar bir kavim yaratır. Veyahut da günah yapıyorsan hiç gelin yapmıyorsan Allah seni kahreder ve günah işlemeye bir kavim yaratır. O, da, o o Senin buradaki şeyin şu, bugünkü diyor ki zaten 3.100'dan sonra zaten onu da bırakıyor da en elmeyeceği şeklinde güzel yaratacağız Şu var, bugünkü kısaca, bugünkü vücudumuzda en güzel çağımızdaki gibi Allah bize aynı ruhtan yaratacak hanırız da ama bedenimizi düşünemeyiz yani. Beden de yani. Aynı. aynı beden. Aynı beden. Aynı beden. Biz dünyada yaşadığımızı hatırlayacağız yani. O tarafta da. Ee, hesap hesap sürecek. Ver <gülüyor> <gülüyor> hesap vereceğiz. <verirken. gülüyor> <Hesap verirken. gülüyor> Tabii. Hesap vereceğiz ama yani zani hayatı da bizim için zararlı başka bir diye... Niye şöyle böyle, niye böyle yaptı deyken sen dünyada şöyle edin. Dinleneceğiz ayakları, eliniz ayağını. Fakat bir şey söylemekse. Evet, yani müsterim. Allah kulunu cehennem odun olsun diye. Allah'ın kulunu çok sevmezsin. Senin o bez menesteki Seneti ama, ee, o seneti hep iyi tatlı kullanıyor Allah'ım. Ee, Senin ne menem bir şey olduğu biliyor. <gülüyor> ama ona da e, peygamber gönderiyor. O zaman kısımda, kısımda peygamber gönderiyor. Ona uyuyor. Kitap gönderiyor, o kitap oku. Öğren beni geri bitip de veliler gönderiyor. Hocalar, öğretmenler, alimler gönderiyor. Onlara uy, kitaplar elindeki elindeki, elindeki, elindeki yapar. Onlara uy diyorsun. Ama hepsine birden dersen, hayır dersen, o zaman... Sevinçli. Sevinçli. Yani. Allah hep e, e, atak alnını kullanıyor. Ata Akan'ı kullanıyorlar. Sine af affet. Daha eve gidersek, katilleri affet ediyor. Öbür ne yani? Böyle geçtiği mevcut. Meslebi katilleri. Affet ediyor. Allah'tan omuzu kesmeyin. Bir Allah demekle, Allah'ın ne kadar bütün isim ve sefatı varsa hepsi birden anlaşılıyorsun. Diğer Turku agi'de olduğu gibi üç tane, beş tane isimden kalmıyorsun. Bütün hepsi Bunlar insan ruhunda bir hareket verip hiç farkında varmadığında bir şey var. Sema bile derken fark ediyorum ben biliyorum. Sema seni Kesmi celer çekip çekmedim çok ifade fakirim. Çekmedi zaman o seminali, hay yani ara, da, zaman haydi gel ya zaman. Çekiyorsa adam bileyim bak ya zaman şahane bir şey olur bir şey olur. Allah diyor Allah biz biz bize indi kesmiyor. Ben neymiş kesmiyor. Şimdi işi. Götü üzerlerine düşmeye falan bir delim Allah'tan ünlü kesmem, daim onun kapıyı çarp. onun kapı, aşına kıran, kapısını. Anladın mı şimdi? Emre, 22 yaşında olacak sen de. Biz 22 şimdi olacağız. 10 büyük olacağız. <gülüyor> güzel mi? <güzel. gülüyor> güzel bir duyulmuş gözde evence sen de bakarsın. Evri evri yok. Bunu iş, şimdi veriyorum. Gözün olmaz Sen öçeceksin. Ona talayacaksın. Günas sen bana verdiklerim. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Kim mi şimdi verdik? Bugün verdik ya, işte. Sonu vermiştik geleceğim. Bir bakayım demiştiniz ya dediğim. Sonu gördüm. Ona baktım ya ben. Bunlar değil mi anne? Bu dümölelerin nerede? Evet dedeciğim. Evet. Bu ııı ee, acaba başka bir yerde mi duruyor? Bunlar değil çünkü kırk sekiz O dört yüz falan gidiyor onun lazım. şurada gelecek. Şurada. Evet. Açık. Bu yeni olan. Elli şey. bir. Tamam. Bu <gülüyor> kadar. Elli iki bende. Bu ne şey? Bu ne ne önceden yazmış